Gitaresk Ama bir dakika şu anda değil Gitaresk sadece salı geceleri 9'da açık radyoda Bu gitar ağırlıklı rock ve blues programını hazırlayan ve ileten Jack Cohen yani ben Ve zaman zaman Gonca Açıkalın ve Meral Akman 24.9 Açık Radyo'da Ben Beral Akman, Açık Şemsiye Koyu Mavi ekibiyle birlikte Gitar Eskin saatindesiniz Destek programımız devam ediyor ee, Biraz değişik tabi yakın ee, bizden biraz daha uzak olduğu bir program oldu bu Ama yakın ışığı hep bizimle birlikte Bu akşam Gonca da yanımızda değil Ama hafta içinde o devam edecek Eee ya Jack Bay'ini çok özlüyoruz. Her zaman da özleyeceğiz. Çok uzun bir konuşma yapmak istemiyorum bu konuda ama Jack Baba bizi dinliyorsundur. Umarım çaldıklarımızı beğeniyorsunuzdur. Sana layık destekler gelecek. Bütün dinleyicilerimize ve destekçilerimize bu konuda güveniyoruz. Neyi arıyorsunuz? 212 343 41, Evet. Şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bildik Silent. Bu kez dinleyeceğimiz parçanın ismi 12th Street Rag. Rag'ler aslında daha da eski bir döneme ait. 1911'lere, 20'lere ait bir dönemin piyano parçaları, sen kope parçalar. Ragtime. Da, evet ragtime. doğru Ragtime. Bunda da parçanın ortalarından sonuna doğru o tadı duyacaksınız ama diksilentle renklendirilmiş bir şey, renk bu. Gene neşeli ve kısa bir parça, gene iki dakika civarında. Ama bu iki dakika içinde biz yirmi tane şey bekliyoruz, destek bekliyoruz. Destek, Destek, destekten neyi kastediyorduk? Biz tabii maddi destekle ayakta duran bir radyoyuz ve bağımsızız, bu şekilde bağımsızız. Dinleyicilerimizle çok gurur duyuyoruz. Bunu mümkün kılan dünyadaki tek e, örnek olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Benzerleri var ama e, yıllardır böyle sadece dinleyicilerinin katkısıyla e, maddi olarak kendini çevirebilen başka bir radyo bildiğim kadarıyla yok. E, bunun devamını gururla e, rica ediyoruz, bekliyoruz. Bunun yolu da bir bizi arıyorsunuz, bir beğendiğiniz bir programa destek olabiliyorsunuz. Bir saatlik bir programın desteğinin bedeli 250 lira veyahut da bir programın yarısına yani yarım saate destek olabiliyorsunuz. Bu da 150 lira. Ee, tabii ki birden fazla programda destek olabiliyorsunuz. Birkaç kişi bir araya gelip bir veya birkaç programa destek olabiliyorsunuz. Bunu gerek e, şu anda söyleyeceğimiz telefon numarasına e, telefon ederek gerekse e, açıkradyo.com adresindeki... Tl. ...tr, açıkradyo.com.tr'deki destek ol düğmesine basarak yapabiliyorsunuz. Ee, destek hattımız 212 343 41. Şu an Street Track <Gülüyor> ...son şeyler geldi, isimler geldi. Ee, aslında aşağı yukarıda okumaya hazırız değil mi? Evet yani... E, ...ciddi bir e, sayıya ulaşmış durumdayız. Ama ee, devam, deva, yani, devamı... Devamı yani, heyecanlandıracak bekliyoruz. Yani sayı. Ay, biz bu sayıdan... ...hala mutlu değiliz. Daha Artacak çünkü Yok, ama... Mutluyuz, çok mutluyuz ...şöyle zaten. mutluyuz... E, çok sevdiğimiz arkadaşları görüyorum aralarında. Ay evet çok tatlı. Ee, okuyacak mısın acaba? Bence bayağı Gül güzel bir rakam Gülçin... tutturmuş durumdayız. Okur, okur musun Okeyim, tabii. Tamam hadi. Hüsnü Engür, Elif Engür, Ozan Engür, Yeşim Cöngevel. Cöngevel. Cöngevel, evet. <gülüyor> ee, Bülent Seyit Danlıoğlu, evet tanıyoruz. Bülent Bey Radyohtu, mi? kulak misafirinden, radyocu dostlarımızdan bir tanesi. Deniz Altınay, çok <gülüyor> sevdiğimiz Denizimiz. Sevgili deniz. <gülüyor> ee, Hüseyin Acar, Emir Tuna, Göknil Sarıoğlan, e, sevgili arkadaşımız Hakan Gürbikt. Hakan. <gülüyor> hmm. İşte hasta yatağından böyle destek oldu bize. Çok sağ olsun. <gülüyor> Mehmet Kabar, Ercan Tekin, Derya Tekin, Yusuf. O kim acaba bu Derya Tekin? <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> bir. <gülüyor> Fahriye Özkan, Nurdan Sezgin, Barış Sezgin, Meltem Güngör, Pekşen. Sevgen Eral. Sevgen, benim dişçim. <gülüyor> çok güzel. Emre Yıldız Defne Yıldız Defne Yıldız Tepe de aramıza katıldı. Yaklaşık iki yıl oldu. Emre'nin e, minik kızı. Aha ne mutlu, ne güzel. Derya atılmış. Gene araya gireceğim. Derya da benim patronum. Teşekkürler patron. <gülüyor> ee, Burak Oruç, Bora Üzüm. Yine Bora da benim çok eski dostlarımdan bir tanesi. Çok iyi bir müzik dinleyicisi ve müzik yazarıdır kendisi. Yelda Yücel. Yelda da benim sevgili arkadaşım. Afiyet olsun. Şenol Aylin. Ah Şenol Aylin. Şenol Aylin. Hepimizin, hepimizin arkadaşı. <gülüyor> Alev tam verdi. Alev tam verdi. Tam verdi. Alev tam verdi. Çok teşekkür ederiz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. İşte 214 de ulaşmış durumdayız. Evet. Peki beklentimiz kaç? 200. 191'de başladık. 240 mü? Evet 230. 30 230. 230. 230. 230. 214. Evet hadi. 16 Harika, kaldı. Onun üstüne oldu. de çıkabiliriz. Bir saat vaktimiz var. Gitarist süresince bunu tamamlamalıyız. Ben de e, Gitaresk e, süresine geçtiğimize göre e, Gitaresk'in sinyal müziği e, Supernatural'da John Mayall and the Blues Breakers'dan. Koyu Mavi'de iki hafta önce e, sevgili Jacques Cohen'i andık e, sinyal müziğini ve başka sevdiği şarkıları çalarak. Bu akşam da yine çok sevdiği John Mayall and the Blues Breakers'dan All Your Love'la hem Jacques Cohen'i anıyoruz hem de desteklerinizi bekliyoruz. 0212 303 41 41, 41. Breakers'dan Oluyor Love'ı dinledik. Evet. Ben dedim sıra. Ee, ben ne çalacağım? Ee, bu arada dört hattımız dolu. Ee, güzel gidiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama daha bir hattımız daha var. Olsun ama dört evet. hattımız. Şimdi bak bardak <gülüyor> dolu bardak boş yapıyoruz. <gülüyor> Yok hayır. Yani, e, aramak isteyen varsa çekilmesin. Tabi tabi boş hattımız var. Daha birden de fazla hatta galiba değil mi? Tamam, ee, güzel gidiyoruz bence ve bu şu ana kadar destek olmuş dostlara dinleyicilere tekrar teşekkürler. Ee, şimdi Beirut grubundan dinliyoruz. A Sunday Smile. Fakat Dinlerken. Önce ne yapacağız? 0 212. 303. 41, 41. 41. Hemen arayın. Evet, Beyrut grubundan dinledik. Sunday, A Sunday Smile. Çok güzeldi. E, değil mi? Çok beğeniyorum zaten bu Beyrut grubunu. Ben de çok beğeniyorum. Yeni bir albümleri var şimdi. Hmm, çok o da güzel. Çok yeni bir ses. Yani böyle farklı. Değil, bir, değil, mi? değil mi? Çok farklı. Hı, hı. Hı. E, ama ben biraz geriye gideceğim. 94'e gideceğim. Oh, e, severiz. Jeff, Jeff Buckley çalacağım. Of of of. Jeff Buckley, Tim Buckley'nin oğlu şanssız bir şekilde... Ee, hayatı e, sona eriyor ama yaptığı müzik e, bana çok dokunuyor yani bütün parçaları e, böyle içimde hissediyorum e, o kadar İngilizcem sizin kadar iyi değil e, ama e, yani anladığım kadarıyla kötü şeyler söylüyor yani çok güzel şeyler söylüyor e, iyi adam çok, e, çok başarılı müzisyen olarak ben çok beğeniyorum e, ama tabi destek programındayız ondan biraz bahsetmemiz lazım 0 212 343 43, 41, 41 orayı unutmadan lütfen arıyorsunuz. Ya biz aralarda parça çalıyoruz ama siz lütfen hem parçaları dinleyin hem telefonu çevirin. Size çok güzel açıklamalar yapacaklar. Mesela bir saat programa destek olursanız 250 lira, yarım saatlik programa destek olursanız 150 lira ve bunun katları olabilir. Taksit olabilir. Taksit olabilir. Telefonla olduğu gibi açıkradyo.com.tr'yi arayarak da destek olabilirsiniz. Destek ol sekmesine giderek. Ben hemen parçamı anons edeyim. Tekrar Jeff Buckley Grace albümü So Real diyecek. Tabii ki dinleyici destek hattımız 0212 343 41 till the moon got full like a plate And the wind blew an invocation I fell asleep at the gate And I never stepped on the cracks cause I thought I'd hurt my knee. suck me in ...Serkli'yi söyledi... ...So Real dedi... Ee, ...bu arada destekçilerimiz arttı... ...şu anda 216'ya ulaştık... ...bu arada... 217 on, hatta... 217 oldu mu? <gülüyor> evet doğru 217... ...demek ki 13 destekçiye daha ihtiyacımız var... ...hedefe ulaşmak için... ...lütfen telefonlarınıza sarılın... ...0212-343-4141'i arayın... ...ben hemen... E, ...bu arada destekçi olan... E, Sevgili destekçilerimizi okuyayım. Alfa Deniz Özaltın hem Kim? de kendi parasından. Vay. <gülüyor> Kaç <Kanka> yaşındaydı <gülüyor> Alfa <gülüyor> galiba 11 yaşında evet, mı? Evet o civar. Acadım evet. benim. Evet. Alfa Deniz Özaltının sevgili oğlu. Ee, sonra Selmin Tosun. O da benim Gülay Köktür, benim. Gülvit. Oo maşallah. Sevgili ee, Gülay. H Hakan programcımız Hakan'ın sevgili eşi Gülay. Çok teşekkür ediyoruz son 217 lale çavuldur ve firuze sevim. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz programımıza. Çok teşekkür ederiz. Harika bir destek. Akşamı geçiriyoruz bence. Hem biz çok eğleniyoruz hem de dinleyicilerimiz, destekçilerimiz arkamızda var. ziyadesiyle mutluyuz. Ee, ya şimdi bizim bu ara sohbetlerimiz çok keyifli oluyor. Bizim taraftan destek için ne yapacağız, ne edeceğiz diye konuşurken bir taraftan da müzik dedikoduları yapıyoruz. Burada herkes benim bağıran adam sevdiğimi, kadın şarkıcı sevmediğimi biliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, sık sık gündeme getiriyoruz. Arada da bunu konuştuk. Çok güzel parçalar var. Yani gerçekten hepsi birbirinden süper. Ama ben yine gidip gidip aynı şeyleri seçip beğenip çalmaya devam ediyorum. E, Levent 90'lardan bir şey çaldı. Ben döneceğim 1973'e. E, yaşım kadar konuşayım diyeceğim ama ben de hakikaten Vallahi... bunları yaşamış birisiyim. <gülüyor> Bu ek, ya Şu anda ekibin en ben gibi gözüküyorum ama... Birazcık dışarı çıkarsanız ben de orta yaşlılar sınıfındayım. Neyse bu konuyu da uzatmayayım. Ee, Bogert'ten Apis dinleyeceğiz. Bir klasik e, parça çalacak. Black Cat Moon Siz bunu dinlerken ne yapacaksınız? Dinleyici destek hattını arayacaksınız. 212-343-4141 bitti. Kimi parçasıydı? Verelim değil mi? Bendenizin evet. parçasıydı. Jeff Boger'den Eppes. Üç. Üç büyük insan. Üçüncü insan bir yere geldiklerinde çok da güzel bir parçayı yorumlamışlar. Telefon edin. Bekliyoruz değil mi? Beni susturmayın beni konuşturmayın. konuşturmayın ya da bilmiyorum Çok karışık hisler içerisindeyim Ne susturun ne konuşturun Ne susturun ne konuşturun <gülüyor> arayın Telefon edin Anlayın artık evet, <gülüyor> Bu kadar O durumdayız yani İlerleyen saatler buraya geldik <gülüyor> Bizi daha ileri götürmeyin Aileri götürmeyin <gülüyor> Şimdi yine sizi biraz sükunete, sükunete de davet edemiyorum çünkü hareketli bir parça. <gülüyor> Artık çok geç. Çok geç. Çok orayı, orayı çoktan geçtik. Çok geç. Peki o zaman desteğinizi bekliyoruz. Desteğinizi beklerken size yine çok neşeli, çok hareketli, tatlı bir diksilent çalacağız. Bak ne güzel çalıyor telefon işte. Evet. Siz de aynı bunun gibi bize aramaya devam edin. Desteklerinizi 212, 341, 343, 41, 41'den bekliyoruz. 218'e ulaştık. 12 kişi daha arada takdirdeki vaktimiz rahat rahat vardı. Dolayısıyla çok üstüne yani bile geçmeliyiz. Yani bence geçmeliyiz. Yani 230'u geçmeliyiz. 40 hedef koyduk. E, mutlaka onu zaten ulaşacağız ama e, arttırsak e, şahane olur. Şahane. Olur. Buradan böyle bir huzurla huzurla çıkabiliriz. Vaktimiz var. Peki, e, gene nasıl destek olunduğunu bir kere daha tekrar edelim. E, bir bir beğendiğiniz bir programı seçerek bir saatlik bir programa destek olabiliyorsunuz. Bunun karşılığında 250 lira bir bedel ödemeniz bekleniyor. Veyahut da bu programın yarısına destek olabiliyorsunuz, 150 lira ödeyerek. E, bunun katları da mümkün. Birkaç kişi bir araya gelerek de destek olmak mümkün. E, telefon ederek 212-343-4141'den destek olabileceğiniz gibi www.açikradyo.com.tr'den destek olun tuşuna basarak da destek olabiliyorsunuz. İsterseniz isminiz destek olduğunuz programda okunuyor ki biz okumayı seviyoruz. İsterseniz okumamamızı tercih ederseniz de okumuyoruz. Peki şimdi yine bir Dixieland klasiği olan Red Hot Mama'yı Do Vaka Doodlers'dan dinliyoruz. İzlediğiniz Hot mama, red hot mama, you're the one I need. Red hot mama, you're some charmer, yes, indeed. I claim that you should be in the pollies, hot I You have a pair of eyes, just like all singalas. I confess that you possess. The sweetest charm in town And unless I miss my guess, The boys will follow you around You make a music master, drop his bill we'll Make a bald-headed man, put his hair in the middle Red-hot mama, red-hot mama sweetest girl in town The sweetest charm in town And unless I miss my guest The boys don't follow you around You make a music master drop his bid make a head headed man Fart his hair in the middle Red Hat Mama dinledik. Eee o da Yerimizde duramıyoruz. Hiç saatler kafobiyken evet. e, telefon cori da çalınca biz böyle, eğer, gittik, geldik, böyle gittik, geldik, bir Danslar bir oradan. danslar ama telefon çalınca telefon çalınca bir, bir duruyoruz. Danslar da şahane oluyor. Bir duruyoruz. Durursan daha hızlı gittir. devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bizi hep dans ettirmek veya bir dans edip bir durdurmak falan istiyorsanız ne yapın 212 343 41 41'i arayın lütfen. Telefonlarınız bizi çok mutlu ediyor. Radyomuzu da ziyadesiyle mutlu ediyor. Ee, ben şimdi Hani Dripers seçtim. Ee, hani Dripers'in bu şarkısını daha önceki desteklerde de çalmış olma ihtimalim kuvvetli ama ben bunu çok seviyorum ne yapabilirim. Ee, hani Dripers'in ekibinde yok yok. Bir de volüm 1 diye çıkarmışlardı albüm. Ben yıllarca volüm ikisini aradım meğerse tek volumluk bir <gülüyor> albümmüş. Robert Plant vokalde, Jimmy Page gitarda Jeff Beck gitarda Paul Schaeffer e, klavyede Oo, Nile Rodgers gitarda e, e, <gülüyor> yapımcı aynı zamanda Basta Wayne Pets, Water, Dave Weckl davul çalıyor, Brian Tedzer gitar çalıyor, e, bir de Kevin B. Smith de davul çalıyor e Geleceksiniz <gülüyor> bana bunlarla gelir <gülüyor> <gülüyor> Onu sevmem, bunu sevmem dedim ama şimdi <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey şarkı ve tür olarak çok retro öyle hani Çok, e, çok, bağırmıyor hoş, yani. çok tatlı Bağır, e, azm bi hiçten bir var var içeride Bilmiyorum. bir çığlık <gülüyor> var ama e, şimdi <gülüyor> sea of onu buluyor <gülüyor> <gülüyor> e, aşk da bakın ne güzel sesler bakın geliyor. bize de denizin Aa. dalgalarının sesi geliyor evet. aynı zamanda şimdi size denizin dalgalarını e, e, hatırlatan aşk denizi şarkısını çalacağız sea ve o sırada siz bizi nereden arayacaksınız 0212 343 4541 you <laughs> oflav Love dinledik. Aşk Denizinin dalgalarından kulağımıza yansıyan güzel nameler. Bal damlaları. Sizin telefonlarınız çalınca da bizim kulağımıza öyle geliyor evet. o ses. Hani druplus seslendirdi. Işte. Bak işte, i̇şte şöyle. Güzel oluyor. Şimdi de. Evet. Şimdi sıra bende. Ee, bir cızırtı oldu. Duyuyor <gülüyor> sesim? Yayın'a bir cızırtı gidiyor galiba ama devam et. Devam işte. et şöyle. Duyuluyor. Duyuluyor ses? O mikrofonda, mikrofonda bir şey peki, var. Bu burada. mikrofona ha. geçeyim. Ee, ...şimdi... ...1978 yılına dönüyoruz... Ee, mutlu, ...mutlu oluyor muyuz... ...78 yılına dönüyoruz? 70'li <gülüyor> yıllar bizi hep mutlu etmiştir eder ya... Ee, ...Ten CC dinleyeceğiz... Oh, oh. Ten ...işte CC gitar, <gülüyor> gitar Eski parçası... ...öyle mi? Bloody Tourist albümünden... ...Dreadlock Holiday dinleyeceğiz ama... E, ...şu anda iki hattımız dolu görüyorum... ...daha boş hatlarımız var... ...ne yapıyoruz o hatları doldurmak için... 0-212-343-4147 arıyoruz. arıyoruz. 10 CC dinliyoruz. Dreadlock Holiday.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 Onu ama esas Arkadaşlar spectrum. yayına girdik. Tensi'si çaldık değil mi? Evet. Ten CC'den Red Lock Holiday dinledik. Biz gördüğünüz gibi aralarda Arada da tabii dedikodu ki... yapıyorduk. <gülüyor> ama kimin dedikodusunu yapıyorduk şimdi? Kimin dedikodusunu yapıyorduk? sıradaki şimdi... parçanın dedikodusunu yapıyorduk. Yani. Yapmayın Allah aşkına. Yani evet, başka bir şey konuşmuyoruz ki. Hayatımız müzik. Mesela destekçi olan iki arkadaşım ben görüyorum. Listede daha henüz gelmedi. Ama e, sevgili Levent Kaplang'ı ve Emre Yıldızeli benim okul arkadaşlarım destek olmuşlar, Tek, çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ee, Onların ediyoruz. için, onlarla birlikte dinlediğimiz yine 70'li yıllardan Bad Company 1974. Ben biraz yani. daha eski eskiye gideceğim. Evet, vallahi, Sen Bad Bad, Bad çok sevdiğini biliyorum. Hatta seninle biz King Crimson'ları, Wishbone Ash'ları çok severdik, değil mi? Severdik. Sonra ne yaptık? Foreigner'a geçtik, Lynyrd Skynyrd'da geçtik, Free dinledik. Şu, Şu anda po, po, e, Açık Şemsi'ye gitar eskiden çalıyorsunuz. Evet ama işte <gülüyor> biz Rodgers'ı çok severiz ondan sonra. Toparız hatta. Evet e, e, Queen'le de. de turnelere çıkmıştır biliyorsunuz. Falan o böyle bir hikaye. Hakikaten şunu Bad söyleyeyim. Bad Company'nin Bad Company parçası ki birçok parçası vardır yani çok sevdiğimiz. Bu benim böyle e, yine rahmetli bir arkadaşımız var yine e, liseden. Şimdi hadi çok ismini andım. E, bu kez anmayayım da. E, onla da çok iyi dinlerdik. Ona da anlıyorum, adıyorum. gelin yine desteğe dönelim. lütfen destek programındayız. Destek olun. Oluyorsunuz biliyorum. Son bir liste gelecek. Onu da okuyacağız. Büyük ihtimalle 40'ı tamamlamış olacağız. Evet, geçeceğiz. Evet, ve geçeceğiz. Ve olmuş. bunu ve bunu kutladık. Listede Bak, gelmiş. Tamam. Lütfen eee oku, okumak ister misin? Liste İsterseniz geldi, şarkıdan, mi? sonra şarkıdan, şarkıdan sonra, sonra okuyun. Şarkıdan bir şarkıyı dinleyin. Bad Company parçanı da Bad Company. Telefon edin telefon. Ha evet 212 343 41 41 Girl Evet arkadaşlar sonlara yaklaşıyoruz. Belki bir parça daha çalacağız. Ama şu anda 221'e ulaştık ve 9 daha destekçi ihtiyacımız var. Hala 5 dakikamız daha var. Dakikamız var. Şimdi son 4 taneyi ben okuyabilir evet, miyim? lütfen. 2 kişiden arası benim arkadaşlarım. 219 Emre Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Gözde uzun. Serman Sarıhan ve Arzu Ayday akademiden benim e, sevgili arkadaşlarım onları da öpüyorum çok e, teşekkür ediyorum. İlk ay, ediyorum. ay uzun okunmuş da. Bir dakika ilk 218. Uzun. Evet 218 ilk ay uzun. Çok teşekkür ediyoruz. Eee sende? sen de Vallahi bir dokuz destek daha bekliyoruz. Bütün destekler için çok teşekkür ediyoruz. İnternetten e, destek veren e, dostlarımız var. Onları belki isimlerini okuyamadık ama eninde sonunda okuyacağız. Her şeyden önemlisi programdan Önce ve sonra destek oldukları programdan önce ve sonra isimlerini okuyacağız Vallahi teşekkür ediyoruz Çok güzel bir destek programı oldu ama Hala dokuz kişi daha ararsa son derece mutlu olacağız Yaklaşık beş dakikamız var e, Son parçayı da Unfreeze Mac çalacağız Bir gitar eskilesiyle bitireceğiz müsaadenizle Cut the cable e, çalacağız e, Bir hızlı veda edelim mi? Veda etmeden önce bir telefon ha. numaramızı söyleyelim mi? Bir veda edelim sonra hep beraber telefon anlamamızı mı bir söyleyebiliriz? Şey, e, birazcık arada... vedayı şöyle bir iki saniye uzatsak olur mu acaba? Sadece vedayı. Parçaya girelim Hı. üstüne girelim. Tamam. O zaman bir unfreeze gelecek. katlı Cable çalacak. Ee, ben galiba gecenin kapanış programcısı olarak Gitaresk adına Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili Koyu Mavi Açık Şemsiye. Çok güzel bir program oldu. Harika bir destek oldu. İşte Size ee, çok teşekkür ediyoruz. Varlığınız çok için. çok güzel. Bu varlığımızın devam etmesi için. Sevgili destekçilerimiz sizi de çok seviyoruz. Bol bol destek verin. Bize telefon edin. 212-343-4141 Gecenin çok konuşanı olarak herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben i̇yi şey akşamlar. Ben Gülçin. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Yusuf. Telefon edin. 343-4141 my coffin now The office on the table but I'm unable to... Harika bir destek akşamının sonunda Gitaresk'te son 2-4 destekçimiz daha. Ee, Kerim Akman, Canım Kardeşim, Hakan Ulutaş ve Bilet Ulutaş, Sevgili Sevgen Eralp ve son olarak Şebnem Döndekçi. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Harika bir akşam oldu. Gitaresk'ten ben Meral Akman'dan. iyi akşamlar. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Gitaresk. Ama bir dakika. Şu anda değil. Gitaresk sadece salı geceleri dokuzda açık radyoda. Bu gitar ağırlıklı rock ve blues programını hazırlayan ve ileten Jakkohen yani ben. Ve zaman zaman Gonca Açık Alın ve Meral Akman. <gülüyor>